Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz günahların dünyada arttaki zararları. Günah demek, Allah-u Teala Celle Şan'lığı etmek, asil olmak demektir. Yüce Mevlamızın emrine dinlememek, itaat etmemek, Tabi bir insana yakışmaz bunlar. Yani daha doğrusu insanın haddine kalmamış ki o güzel Mevla'ya asi olabilsin. Bülk Mevla'mızındır. Yaratan Mevla'mızdır. Zerreden küreye yani atomdan yıldızlara kadar her şey allah Teala'nın emrinde denetimindedir insan oğlunun başka seçeneği yoktur yani. Yüce Allah buyuruyor bizlere En'am suresi ayet 212'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zerru zahri ismi ve batına. Ve zerru Ütrükü anlamında bırakın terk ediniz. Neyi? Zahir-i ismi ve baltına. İsim, pertekse ile günah demektir. Şimdi burada bir inceliğe de hafifçe inşallah dokunalım. İsim eğer sin ile olursa, bildiğimiz isim anlamına gelir. Eğer P-T-S ile olunca isim o zaman günah anlamına geliyor. Bunun için Kuran-ı Kerim ancak Kuran yazısıyla okunur. Bazıları Latin harf yazıdan okuma kalkışıyorlar. Bu asla olmaz bu. Çünkü Latince'de Sin, Fe, Sad gibi harfler yoktur bunlar. Şimdi gelmiş inşallah konumuza. allah tabi Teala buyuruyor. Ve zeru terk edin, bırak yapmayın. Zahir ismi ve bağıltına. Günahın açığını da de yapmayın. Yani günahın her çeşitinden korunun sakının. allah Teala buyuruyor. İsterse bir insan açıkta olsun, isterse karnıta tenada olsun. Demek ki günah demek Allah isyanıdır. Allah Teala da her şeyi gördüğü bildiğine göre Allah'tan tabii ki bir şey yoktur. Bu iş Mevlamız buyuruyor. Günahın hepsini terk ediniz. Peki buna rağmen yani Allah'ın bu kesin emrine rağmen eğer bazı gafiller güneşleme kalkışsa ne olacak bunlar? Bunun Mevlamımız buyuruyor. İnnel lezine yeksibunel izme. İşte şu kişiler ki günahı kesmedenler, günah işleyenler seyyüc zevne bir makanı Seyyid Zevne mutlaka cezalarını görecekler. Bir makanı İktiraf bu da iktisaf anlamına geliyor. Yaptıkları günahlarının karşılığını mutlaka cezasını görecekler Allah'tan buyuruyor. Ey yüce Mevlamızdan hiçbir zerre haşa gizi değil. Hücrelerimizde, atomlarda, atomlar da, denizler, dağlar hiçbir zerre Allah taa'dan gizi değil. Ve Mevlam bizlere şöyle buyuruyor. Sebilla Vela tahseben billahi gâfilen. Bak dikkat buyurunuz, Evla buyuruyor. İbrahim suresi ayet 42'de Mevlamız buyuruyor. Vela tahseben lallâhe. Buradaki nunda şedde var bak. Vela tahseben lallâhe. Buradaki şedde tehkit için. Yani buradaki Allah'ın sözünü kuvvetlenmek için Mevlamız buyuruyor. Sakın ah sakın zannetmeyin. Allah buyuruyor. Yani Allah-u ya zannetmeyin. Gafilen ama ya'meli zalimûn. Melâf yürüyor. Zalimlerin yaptığından ne demek zalim? İşte Allah emrine yapmayanlar, günah işleyenler, bunlara zalim deniyor. allah Teala buyuruyor. Zalimlerin yaptığı işinden haşa allah Teala'yı gafil zannetmeyin. Allah onları görme, bilmiyor, zannetmeyiniz. Peki Yüce Mevla her şeyi, her an gördüğü halde acaba neden Mevla Allah buna cızasını vermiyor? İşte Mevla buyuruyor اِنَّمَ يُوَخِرْهُمْ لِيَوْمِنْ تَشَخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ Mevla buyuruyor. Günahların bir kısmı Allah bunda tehir ediyor. Erdeliği yani. Hemen dünyada vermiyor. Bunun iki sebebi var. Biri allah Teala rahmetinden Mevlamız hem Allah konuda azap etmiyor. Cezasını vermiyor dünyada. Ona Rabbim bir zaman tanıyor kuluna Rabbim. Tevbe dönsün diye. allah Teala bunlara tehir ediyor tevetmelerde liye <gülüyor> min bak öyle günkü o günde teşihhasu fi'l ebsar gözler yerden fırlayacak korkudan öyle bir gün var önümüzde Allah bir o gün olacak gelecek cemaatimiz yani güneşin hareketleri hesabıyla böyle saniyesi de belirli olduğu gibi arşın ferişin de hareketi Allah katında hepsi bunlar belirli allah Teala'nın kurduğu şu düzen Allah'ın takdir ettiği bir zamanda bu düzen grevini tamamlayacak. Ayın, dünyanın hareketleri, günüşün hareketleri, galaksilerin hareketleri, feş hareketleri bir devran, bir düzen. İşte bu düzen dönmesini Yörüngedeki hareketlerini tamamlayacak. Ancak bu ise Allah-u Teala biliyor. Kıyamet kopacak. Ondan sonra işte mahşere toplanacağız. O günü korkuda insanları sanki gözleri fırlayacak. Şimdi demek ki yapılan günahlar eğer kul tövbe edip de onları terk etmezse Yüce Mevla'yı emrine dönmezse mutlaka cidazını çekecek. Günahların bazıları artı erte erteleniyor. Bazıları ise dünyada kulabıda peş veriliyor. Bir de günahların bizim bedensin yapımızda, ruhumuzda kalbimize etkileri var günahlarımızın. İşte biraz da günümüzde günahlar çoğaldığı için Allah'ın bu kuralı kanunu aynen tabi işliyor. Yani zaman zemen tanınmaz. İlahi emirler ilahi takdirler sınırı tanınmaz. Tanınmaz bunlar. Şimdi demek ki günahların bir de insanın üzerinde bedensel yapısında sinir sisteminde, beyinde özellikle kalbinde etkileri var. Nedir bunlar şimdi? Dünyadaki cezası günahların yani kula. Allah Teala buyuruyor bizlere Mutlamin suresinde ayet 14'te Bismillah Bismillah kella bel rane ala kulubihim makânü yeksibûn mevla buyuruyor. Kella, hayır öyle değil yani. Önceki ayeti kerimeye de diyor. Bel râne ala kulubiyim. Onların kap üzerinde bir reyn olur. Reyn nedir açık reymiş Allah Ma yeksibun kesmetikleri günahlar. yaptıkları günahlar. E günah günah deniyor. Günah ne demek? Allah Teala'nın yasaklarını yapmak. Ya da Allah'ın bir emrini yapmamak ikisi günah deniyor bunlara işte. Mesela oruç tut. Velâ buyuruyor, "Felyesum." Oruç tutsun lafı. Oruç vermen Allah emri. Demek Allah'ın bu orucu tutmamak edir Allah emrine emri getirmek Allah isyandır. Yine Mevlân buyuruyor. Ekuyumuz salah. Namaz kıl, Allah emir, ilay emir. Kılmak, ilahi emri isyan. itaatsizlik oluyor, işte günah oluyor. Yine mevlam yapıyor, inleme hamru, belmeçtürü. Örnek olarak mesela işte içkiler, kumarlar, şu işte, domuz eti, şunlar bunlar, e, haram kılıyor mevlam bunları. E, bunları yapmak hep günah bunlar işte. He bunlar günah. Demek ki günah deyince aklımıza iki şey gelecek. Bir, Allah-u Teala'nın yapın emirleri farzlar yapmamak günah. İkincisi Allah-u Teala'nın yapmayan bir şey yapmak o da aynı şey günahdır. Mevlamız buyuruyor yaptıkları günahlar İstersen namazı terk etmek olsun, oruç tutmak olsun, isterse başa günahı olsun, ne yapar bunlar? İnsanın kalbinde bir reyn oluyor. Ve reynü es-sada'u Kavlu bunu böyle tefsir ediyor. Reyn es pas demektir diyor. Demek ki bir kişi günah işliyorsa, içki üşüyor, kumar oynuyor Allah korusun, Açıl saçı geceyi bir hanım, Eğer erkek veya kadını fuşa gidiyorsa, yalan söylüyorsa, gıybet yapıyorsa, namaz kılmıyorsa, nedir? Gına işliyorsa, o kişinin kalbinde demek ki pas oluyor, kalp paslanmaya başlıyor. Yine kaldı ve tefsirinde, bu ayetin açıklaması tefsirinde bir hadis ı şerifi de Burada getirme vaat ediyor. buraya Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz İnnel abder Bir kul. İnne kesin olarak bir kul. Küllema ezze ve zemben Bir kul ne zaman bir günah işlerse hasara fil kalbi Sevda sevda'ı Okulun kalbinde hemen siyah bir nokta pas oldu bakın kalbinde. Hemen işte şimdi kalp açılıyor icabında işte kalbin işi şey görülüyor. Böyle muazzam cihazlar var, gelişmiş cihazlar var. Bunlar görülür mü? Burada kalpte amaç gönül. Yani kalbi insanın asıl kalbi gönüldür. Bu et parçası değildir. Demek ki insanın gönlünde bir kişi bir günah işlediği zaman gerekse bir haramı işlediği, gene bir fazla terk ettiği anda kişinin kalbinde siyah bir nokta pas oluyor. Hatta de kalbehu. Kul günah işleme devam ettikçe bu siyah notolar Kalbim pası çoğala çoğla çoğla çoğla Hatta bütün kişinin kalbini buyuruyor yüz sevbi de bütün kalbi karartıyor Paslanıyor kalbi kalp kararıyor Kalp Hasan'nın basıyor. Hasan'an bazıları şöyle buyuruyor Ezden bir günah, günah iş üzerine günah demek hatta tevhit ez-zünub'u bil kalbi ve tavşahü <gülüyor> bak Allah korusun. Bir kimse günah üzerine günah işledi. Bir günah işledi, o günah tevbet onu arınmadan, ondan kurtulmadan yine başka günah başka gün işerse bütün kalbi yata eder. Kalp tamamen kapar, kapsar. O kalp manen ölür. Ölür kalp ölüyor böyle peki acaba insan bunun farkına varabilir mi? Eğer günah çok ise, aşırı günah işliyorsa, mesela sürekli namaz kılmıyor. Bir vakit namazın günahı ne derece büyükse o kadar büyük nokta leke yapıyor, pas yapıyor kalbine. E sabah kalkmadı, kılmadı. Güneş oldu, ondan sonra kalktı. Namazı kılmadı. Kalbinde o günaha ile orantı olarak kalbi paslandı. Öğleyi kılmadı Allah korusun ikinci pas. İkindiği kılmadı, akşamı kılmadı, yatsıyı kılmadı. Bu sır namazdan bu. E günü bir de başı günah işledi. Hanım mesela açık baş dışarı çıktı gezdi. Erkek açık hanıma baktı. Ela mı yürüyor? Sevilla kulli minne yekuddu min absarihim Allah tarafı diyor bakınız. Evet, açı geziyor, günah ediyor, haram işti ya. Erkek ne yapacak? Elab yürüyor. Kullil minne. Habibim Hamd, erkek mü'minlere söyle, yekuddu min absarihim gözlerini yumacakla bakmayacakla. Erkek bakmamakla emir. Kadına açık gezmemek emir, emir. İşini ikiz beş kılmamış. Allah kadar açık geziyibi de hanımcağsız. Yani acımak lazım. Yani aslında onların kendine acımları lazım. Sonucu belli. Alınız, akıl vermiş. Ölüm var mı var? Kabirecek mi girecek? Kabirli insan kalkacak ama he, kalkacak kabirli insan. İşte kişi böyle günah işlerse, hele bir daha aykırı alıyorsa, şunu yapıyorsa, bunu yapıyorsa, gıybet ediyorsa, yalan söylüyor, hırsızlık yapıyorsa, rüşvet alıyorsa, ne oluyor bunlar? Ezzembi alezzembi. Günah üstüne günah. Günah üstüne günah. Allah korusun kalpte baslanıyor. Bir insan namazını kılan kişiye Günahtan, haramdan sakınan kişi bir hatayla bir günah işledi mi hemen bunun farkına kişi varır. Hemen kalbi bir başlar kişi buna. Ama günahlar çoğaldı çoğalınca artık kişi bunun farkına varamaz. Varamaz ama ne olur? O kişinin kalbinde sıkıntı başlar demişlerdir. Yani kalbi anne gibidir kalp. Kalp çok şeffaftır, nurdur kalp, gönül alemi yani. Öyledir. Hatta kişinin gönlü, insanın altıncı duygusudur. Göz, renkleri görür, maddeyi görür. Kulak, sesler işitir. Bunun kokuyu alır. E, Ağız, damak, tadı alır. El dokunu ısıyı mısıyı alır, yumuşaklığını alır. Gönül nedir? Gönül altıncı duygu. Maddi ötesi alem uzanır gönül. Gönül öbür alem uzanır. Hatta kalpleri aşırı paslamayanlar bunu zaman zaman yaşarlar. Mesela bir kimse bir iş yapacak, bir yolculuğa gidecek, evlenecek mesela erkek kız neyse. Bazen gönül bunu istemez. İstemez ama. Gönül sıkılır. Yola gidecek en basit mesela. Her zaman başına gelen mesela Kişi o anda içinde bir gönülde sıkıntı vardır. Gidmek istemiyor. Muazzam gönül sıkılır. Gidmek istemez. Kişi o anda gönlünü dinlemeyip de no, ille inadına zora giderse mutlaka başına bir şey gelir. Neden? Gönül âlemin gayba. Yani gönül gayb alemine O âlemin gönül bakıyor. Göz görmez ona. Bakıyor. Oradan gönül seziyor işte bunu. Seziyor bunu. Onun gönül sıkılır. Demek ki bir kimsenin günahları fazla olmasa, eğer kalbi fazla farslanmamış, kararmamış ise, o kişinin gönlü öbür âlemden işler sezer. Sezer bunları. Ama Allah korusun kalp fazla paslandı mı artık ne olur? Yani kalp ölür. Ki Mevla Abdülah Kur'an-ı Kerim'inde Hatemallahu ala kulubihim artık kalp mühürlendi. Küfür halinde. İnkar Allah korusun. Kalp mühürlendi. O kalbi artık, o gönlün alemin kayıplar ...bağlantısı tamamen kesilir. Yani gözü... ...kör olan kişi gibi. Bir şey göremez. Kulağı sağır kişi gibi... ...ses duyamaz. Böylece. Bu kişi duyamaz. Bunda gönlü Allah korusun... ölüyor. Bu kişi ne olur? İşte bu kişi o zaman... ...onun göre sürekli dar. İşte bir sıkıntı... içinde. Nedenini bilemez kişi. İşte muaz, işte bir sıkıntı olur... İçinde darlık olur. Bir tatminsizlik olur kişide. Varlama olur. E bu kişi bir an önce Allah-u Teala tevbe edip de, günah tevk edip de, ilahi emirler dönerse, kalbin temizlenir yine. Temizlenir. Dönmezsen ne olur? İnadına kişi batakta devam ederse batakta yürümeye, bu kişi Allah korusun, Dünya işi bunun zor mıdır? Yaşantısı zor böyle. Hırçın olur, yıkıcı olur, çabuk sinirlenir Silin sistemini de bozur bu kişinin. Asabi olur. Bu kişide bir tatminsizlik olur. Hatta aile yuvalan yıkılmasına da başta bu neden gelir işte. E, erkek olarak aile rejisi İslam'ı yaşamıyorsa, haram diyorsa. Kadın da aynı şekilde İslam'ı yaşamayan kişi ise haram diyorsa ikisinde de gönül darlığı olur, sıkıntı olur, hatta bunalım olur, bir doyumsuz tatminsizlik olur böyle. Bu defa erkenle gözü dışarıda olur, alkolde olur, kumarda olur, kadın da gözü dışarıda olur. Evde uyum olmaz. Evde huzur olmaz, evde bereket olmaz, o eve melekler gelmez o eve. Bu defa ne oluyor? Zavallı yavrular da barada, işte yedim kalıyor Allah varken Yani yuva yıkılmasa bile, kadın da çüründen bezer, baba da çüründen bezer, zavallı yavrulara ilgi denilmez. Zavallı yavrular sokağa terk edilir. İşte günümüzde böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Böyle. Günümüzde böyle oluyor. Zavallı yavrularımız da itiliyor, sokağı itiliyor. Evet işte okula gidiyorlar. Ne yazık ki eğitim sistemimiz yetersiz. Yetersiz muhtemelen. Yani İslam'dan korkan, dinden korkan, iyi nesil istemeyen açıkçası yani. Böyle bir eğitim sistemi kurulmuş yani. Kolonaj var işte. Ne çıkıyorsa ona çıkıyor. derimler işte. Uyuşur satanlar da okul önlerinde, liste önlerinde. yani hepsi okullarda böyle. Yani terör sida, de, de her şeyde hep öğrenciden kapmak böyle, o taraf kapmak böyle işte. Demek ki günahkar bir kimsenin dünya hayatı bile zindana dönüşüyor. Peki bu kimse öldüğü zaman bunun kabri ne olacak? Ne olacak bunun mezarı? Bir Arap şahı şöyle buyuruyor vel kabru sandıkul amel buraya bakınız. Vel kabru kabir sandıkul amel amel sandığı Kişi günahlarıyla kabre giriyor. Yani teybe nasip olmadan, dönüş nasip olmadan, günahından arınmadan, temizlenmeden kişi ölür seni Allah korusun. Alkolü ölen de var. Fuhuşta ölen de var. Cünüp hali ölen de var. Namazsız ölen de var. Açık saçı gezerken ölen de var. Yani kul günahkar olarak Günahınla beraber kabre gerisi ne olacak hâlâ Allah korusun? Yani yazık oluyor onlar. Yazık oluyor ama ya. Efendim işte çağdaşlık diyorlar. Kim kimi anlatıyor acaba? Ne olmuş? Çağ olmuş da ne olmuş da? Ölüme bir çarem bulunmuş? Yeren gün düzenle değiştirilmiş? Ne olmuş bence? Aynı şey. Aynı zaman, aynı insan işte bence. allah Teala bize bu şekilde demek ki buyuruyor. Bir insan günah işleyince o günah daha dünyadayken o kişinin kalbini karartmaya, paslandırmaya başlıyor. Kalpte duyarsızlık başlıyor. Kalp maden ölü haline geliyor. Kalp. İmanla ilgisi yok, dinle ilgisi yok. Yalnız içkisi, kimse alemin gezmesi şunları, bunları yani kendi tatmi edemeyince zaten bir kimse Allah korusun haramlara bir düştü mü onda bir tatminsizlik vardır. Her gün daha kişi batar. Yani bir araba batana yapar. Şoför gaza bastıkça hızlı teker döner daha çok, batar, daha çok batar daha çok batar batar. Buna benzer böylece işte Avrupa'da mesela. İşte Türkiye'de gençliğimiz de muhtemelen. Çocuklarımız sigara başlıyor. Ufak çocuk sigara başlıyor. Neden? Maneviyet yok mu Bir Allah inancı verilmiyor. Din dersleri yetersiz. Çok ama sıfır altında. Yetersiz olmaz. Hatta çocuklarımızın e, Kur'an'ın öğrenmesi bile engellemeye çalışıyor bakınız. Kim yapıyor bunları? Niçin yapıyorlar acaba bunları? Peki ne olacak bu gençlik? Liseye kadar zoraki eğitime teşvik, kızlar okula teşvik teşvik teşvik. Sonra ne oluyor? Üniversite gelince kapı kapanıyor ama üzerine. Üçte biri giremiyor. Öbürlerine ne olacak bunlar? Zavallı genç her şeyleri hazırlamış. Her şey bitiyor genç. Bu genç ne olacak? Liseye biten ne olacak? Her sene bu kadar gençlik yetişiyor. Ne olacak bunlar arkadaşlar? Başka mı olacak bu gençlik bunlar? Tirmizi had-ı şerifte hatta başka had-ı şerif var. Hastaha had-ı şerif yani. Bu ne? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İtteküllâhe <gülüyor> nerede olsan ol, nerede olsan ol, Allah'tan kork. Bak, günah işleme. Haram işleme. Kork. Neden? Kulağın dönecek, zafer edecek. Peki bir insan hata etti de, bir günah işledi, ya bir namazı vaktini geçirdi, ne alacak bu kul? E dünyada bunun tabi bir telafisi var. Onur var dünyada. Nedir bu da? Buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazretleri. Ve ebbi seyyedel hasene temhuha. Bir günah işlediğin zaman hemen ona bir hasene. Güzel bir amel. Salih amel. ibadet yap. onu gidersin. Yani kalbi karartmasın. Hemen kalbi o basını alsın. Kalbi cilası bulmuşlar demek elden geldiği kadar işte sevgili kardeşlerim tabi kim yaparsa kendine yani, bunu bilelim böyle herkesin mezarı ayrı olacak ana baba evvel, kardeş herkesin mezarı olacak herkes mezarında buradan götürünü bulacak bunu bulacak orada bunun için hepimiz uğraşalım yani uğraşalım böyle işte. o günah bataklığına batmayalım daha fazla Atlayalım arada. Çünkü Peygamber'in Şirublu Aleyhisselam Hazretleri Helekel Musevifun Helekel Musevifun Helekel Musevifun Helak oldu, helak oldu müsevifler. Sordu sahabeler Menim Ya Resulallah Kim onlar helak olan müsevifler? Büyordu Aleyhisselam Hazretleri yakul sevfe estağfir helak oldu. E de ben TV ederim. Yerde ben namaza başlarım. Yerde kapanırım. Yerde ya şunu yaparım. Diyenler helak oldu. Helak oldu. Yani nasip olamadan öbür aleme döşüm bitirler Neden nasip pek olmuyor? Kolay olmuyor? Bugün neye dönüş yapan insan? E kalbi kararmış çokça. Kalp pastanmış. Kalp duyarsız hale gelmiş. Kalp, mana aleminden öyle hale kalp denirmiş. Kişi o haliyle ağırlık, tembel, sıkıntı, alın darlıkta kişi dönemiyor. Dönemiyor. E, İlere dönerim. Ya, de, yarın daha çok kalbin kararacak, öbürsü gün kalbin daha ölecek. Hel aylar sonra kimin hale geleceksin? Daha döneceksin. Demek ki bunun için ne derler? zararı neredeyse kârdı böyle. Fazla zararı gerekiyor. İnsan bakacak ki zarar mı ediyor? Hemen ördürme gerekiyor. Az zararla dönme gerekiyor. İşte günah da bu şekilde günah da zararı var. Açıkça bunun zararı var. Demek ki dünyada bunun zararı var. İşte aile yuvaları yıkan böyle. Boşama neden olan? Çoluşları ve soğuklara bırakan İnsanlara bunalama bırakan böyle. işte soygunlar, gasplar, cinayetler, ahlaksızlıklar, huşlar. Nedir ileri geliyor bunlar? Hep böyle kalben kararmasınlar. Buralım sıkıntı oluyor bunlar. İnsanlar nefis, doyumsuzdur nefis. Sigaraya başlar, çocuk bir zamanla sigara sigarayla. Sonra yetersiz gelir ama. Yetersiz. Efendim, biraya bir yaşayayım de sevinir. Adam olduğunu zannederler. Sonra o da yetersiz geliyor. Daha kuvvetli alkole. O da zamanla aşağı geliyor. Artık işte esrarı, mesrarı, hapları, tineri, şunları, bunları ne yazık ki benim sevgili karışlarım sosyeti değen kişilerde, Sosyeti kişiler. Yani kendini halkı üstünde görenler. Veya kültürlü akıllı, zengin kişiler, sosyete kişileri, onlar, onlar daha da bunalında mıdır? Daha bunalında böyle şey. Onun onlara çılgınlığa gidiyorlar bakınız. Çoğu iğne vuruyor kendi kendine. Eroğunu böyle şey. Uyuşurup kullanıyorlar böyle. de, doyumsuz, tatminsizlik, bunalım. Peki bir Müslüman tatmin olur mu acaba? Dolayısıyla kardeşlerim. Şimdi Mevlamız buyuruyor. Ela bir tatma inir kulub. Allah buyuruyor bakınız. Ela uyarı. Uyanın, dikkat ediniz. Bir tembih, uyarı. Bir uyarı gerekiyor. bu arkadan buyuruyor. Bir zikrillahi ancak Allah'ın zikriyle tatma inir kulub. Kalpler tatmin olur, doyarak Gerçekten bu yani bir kişiye eğer kalbi ilama yani dille böyle. Mesela din, Allah Allah Allah Allah derse olmaz tabi bu. Kişi kalbiyle Allah Allah Allah derse ya kelime-i tevhid La ilahe illallah La ilahe illallah derse kişi kalbiyle tevbe derse Estağfirullahalazim Estağfurullah, azim derse kişi deneyin muhteşemde böyle. Bir deneyin şunu şöyle böyle. Çekilin bir kenarıya, sessiz, sakin bir ortamda böyle kalpten düşünceyi bırakarak temiz bir beyinle yapın bunlara bakınız. Oturun bir kenarıya, sessiz bir yere hele abdestli olur yapın bunu, bak deneyin bunu. Oturup abdestli deneyin. Önce yapılan günahları hatırlayın. Çıkma sokaklılar, bataklar, çirketler böyle. Kan, dava, cinayet hepsi onda var. Yuhu yıkılması hepsi bunda var. Akıllı gideren sarhoşit onda var. Sağlığı bozanlar onda var. Ya Sevgili kardeşlerim, Allah aşkına akıllı giymezsem bunları yaparım bunlar ya. Bugün sigara bu kadar sağlığa zararlı. Alkol insanın beyni hücreti tahrip ediyor. Herhalde uyuşturucular insan aklını gideriyor? Aklı insan gideriyor? İnsan hayvanlaşıyor insan bence. Bu buna tatminsizlik. Bütün organların sağlığını bozuyor. Aklı gideriyor. Ne insan buna yapacak? İnsan yapar mı insan bunu yapmaz? Ne yazık ki bakınız sosyetik denen tabakalarda ya kültürlü, işte varlıklı kendini üstün görenler, halkın üstüne kendini görenler bile, neden bunlar bunu yapıyorlar? Tek kelime bunaldım, tatminsizlik. Çünkü kalp tatmin olamıyor. Denirsinler, alsın abdest, otursunlar, eğer iki yata namaz kalarsa, kendi namazı versinler, bak ne oluyor? Otursunlar namazın üzerinde, otursunlar, sesli bir yerde, Önce istiğfar. Estağfurullah azim. Buna devam etsinler biraz. Ondan sonra Allah'ın zikri. Kalben böyle Allah Allah al desinler. Bakın görür nasıl pası siliniyor. Bak. Kalpten silene pası o. Kalbi cihandır, kalbi parlatır. Kalb nasıl bir Allah'ta ilahi seyirler gelir kalbe. Böyle sevinç, huzur, tat gelir. Kişi öyle gelir ki artık işi doyamaz. Allah deyine kul doyemez Yanar bu şekilde kişi. İşte demek ki bir insan hem günahı terk etmezse, e, ileride tövbe ederim derse, ileride tövbe etmesi çok ama çok daha zorlaşır. Kalb daha duyarsız paslandığı için. Bunun dışında günahlar insan daha başka bir zarur var mı acaba? Evet var. Biraz şey okurum inşallah Taberaniden bu referansıma zeytirim. İsa hafiyetil hatti etü. Bir kimse günahı gizlice işlerse, evinde, yerde kişi tek başına, iki üç de işte, grup halinde. Eğer günah tenha bir yerde, evde, ıssız bir yerde, günah gizlice işlenirse la telurru illa ha. Günah zararcı sahibine gelir. Yani günah kim işiyorsa ona zararı gelir. allah Teala dünyanın ceza verecekse baştan belası gelir. Kime? günah işleyen kişi kişilere, gizli işleyenlere gelir. Ve iddâ vaharet, ama günah açık iştense, toplayansız da, topla olsam felem tü Ve iyiler de, bu günahı önlemek çalışmasalar, darretil ammeteh, o zaman günahın vebali, cezası, yani tehlikesi bütün genelde o yüreği sarar. Der, der. Öyle sarar. Bu da nedir Allah korusun? İşte ilahi gazap deniyor bunlara. İlahi gazap deniyor bunlara. E, ilahi gazap dünyada nasıl gelir? Dört madde vardır. Anasır erba deniyor buna. Dört unsur yani vardır. Ne bunlar? Toprak. Su, hava, ısıyan enerji. İnsan, hayvan, bitki bundan yaratılıyor. Yani hepimizin yaratılmış maddelerin dört maddedir. Toprak, su, hava, ısı enerji. Bundan yaratılıyor. Şey. Yine Mevlamız bizi dünyada bunlarla beşliyor. Yani toprak, su, hava, ısı olmasın kul, gıda alamaz. Neden? Çünkü insanın, bedenin yüzü parçası bunlar. Demek ki yaratılışımız bu dört maddeye bağlı. Yaşamımız, gıdamız yine bu dört maddeye bağlı. İnsan dünyada ilen gazap uğraması yine bu dört maddeyle oluyor dünyada sevgili kardeşlerim bakınız. Nedir bu? Sünnetullah budur. Yani Adetullah budur. Allah'ın koyduğu kanun budur. Allah Teala dünyada eğer bir topluma ceza verecekse, Allah'ın kahır şey gelecekse, mutlaka yine bu dört maddeyle gelir. Ya ile gelir. Ne de torpak? İşte deprem böyle. Sarsımak ile, salamak ile ya su ile gelir böyle. Denizler kabarır, yağmurlar yağar, seller basar ya hava ile gelir işte fırtına, tayfun, kasırga gelir ya da aşırı sıcaklarla yakar kişi gelir. E bunun örnekleri var mı? Var tabii. Kuraklık çok var tabii. Mesela ilk gerek olan kavim Nuh kavmidir. İlk putlaşma, heykelleşme Nuh'dan başlamıştır. Tabii Allah dinlemeyen peygamberi dinlemeyen toplum harama gitti. Her kötü yapınca sonda bunlara peygamber verdiği haram helak olacaklar suyla. Orası suya batacak. Yanmadılar tabii. Yanmadılar. Ama ne oldu sevgili kardeşlerim? Mevlam önce bunlardan yağmuru kesti yıllarca bu uyarı da bunlara bu aslında tabi gökten hiç su yıllarca gelmeyince kuyuların suları çekildi dereleri kurudu otlaklar şehirler kurudu ekin olmuyor meyve yok hayvanlar açlıktan ölüyor hayvanlar ölü hayvanlar galiba. yine imana gelmiyorlar ne diyorlar yani günümüzde işte doğal afet değil mi? Günümüzde doğal afet dönüyor. Günümüzde. Onlar öyle bir şey dediler onlar da. da gene. Sonunda Allah bir bulut gönderdi. Onlar sevinip koştular bulta buluta yağmur geliyor diye. Halbuki Yüce Mevlam ısı ile bütün su buharlaştı, gö toplandı bununla. Yerdeki altın çekildi. Yüce Mevlam onlar bir yağmur verdi. Nasıl yağmur verdi ki? Sanki gökler deniz olmuş, denize yeri iniyorlar. Böyle. Kısa bir anda, çok kısa bir zamanda hemen bütün dağları tarafını denizden, su aldı. İşte Allah onlara öyle helak etmektedir. Suyu Allah da yaratmaktı. Yaratmış. Su deniz Allah'ın kanunlar, itaatine bağlı, Allah emrine bağlı su dengesi. Mevla yapar böyle şey. Yine helak olan bir kavimde At kavmi. Hud peygamber gönderildi. Çok iri kişilermiş. iri yapılı. güçlü kuvvetli insanlarmış. Hud Aleyhisselam o kadar ilahime tebliğ etti. Allah'a dönün. Bırakın günahları. Tevbe edin. Helak olursun deyince... Dediler onlar? Neden okudular? E, bizim daha kuvveti kim vardı dediler. Bugün mesela bazı devletler bilime, teknolojiye, silahına güveniyorlar. Zenginlere güveniyorlar. Onlar da zengindi o döneme göre. Şu iyi insanlardı. Bizim daha kuvveti kim vardı dediler. Ne oldu muhtemelen sevgili kardeşlerin? Rüzgar geldi. Fırtına. kasırga, tayfun. Öyle geldi ki o kadar kuvvetli geldi ki... ...o dönemin o kocaman ağaçlarını kökten söküp... ...havaya kaldırdı. Veralarını yıktı. İnsanları kaldırıp yerden yere vurdun. İşte Bir hava alt tarafı. Aslında rahmettir hava. Böyle. Duruyor, duruyor. Ama o Yüce Mevla... ...her şur emrinde, denetiminde. Hava gazlar işte. Onu atama oluşuyor onlarda. Gaz halinde... Ama Allah hepsi emrinde. Yüce emir verdi mi 100-200 kemazası da gidiyor. Bakın günümüzde de Amerika. Kalk sen dünyanın gücünden gel. Irak'taki Müslümanları bombala. Afganistan'ı bombala. İnsanları evinden et, yuvasan et, evlere baskın yap. İnsanları işkence yap. Ahlatsızlıkları yap. Her şeyi yap. Buna kalacak mı Yok kalmıyor kalmıyor deme Amerika ol oh, İsrail Avrupa ol oh, İsrail nuh kalmıyor at ol oh. Yüce Kudret İlahi Kudret der, der. Su dengesi elinde emrinde. dilediği anda bu alaşıdır yeri yakıyor Hava gazı emrinde emrinden başladı ne yapıyor ne olacak bile değil bak hadiste bildiriliyor Üç'e batacak. Doğuda, batıda. Belki orta batacak. Allah Allah'a bilir tabi. İşte demek ki eğer kişiler kişisel olarak günahları gizli işlerlerse ancak belamızı kendi başlarına gelir. Allah'ın başlığı bir hal verir, felaket verir, bir şey verir, kendi başlarına verir. Dünyada bile. Ama günah Açıkça işlenirse, topluma yansırsa, toplamlık çok büyürse ve iyiler de bunları engelleyemeseler, engellenemese Allah o zaman o topluma ilahe gazap gelir muhteremde. Gelir efendim işte. Depremde olur, olur. Yukarıdan da gelir, denizlerine taşlar, hava da gelir onlara. Mesela e bir de Siyamud kavmi vardı. Salih Aleyhisselam onlara peygamberdi. Onlar helak oldu. selek helak da? Ses, muazzam bir ses ve yıldırım. Yıldırım ama çok güçlü elektrik akımlar. Muazzam böyle. Görünmeyen yıldırımlar. Yıldırımlar bir tane üç tane değil böyle. Hatır, hatır. Çok kuvvetli yıldırımlar. Böyle. Yaktı, yıktı, yaktı. E Bugün de Mevla dilerse mutlander. Ben süper gücüm diyedim yaparım diyenler. Ortadoğu haritayı değiştirmeye kalkanlar. Vatanımızı bölmeye kalkıştanlar. İslamı böyle düşman gibi görenler, İslamı terörizm ile eştömler. Halde ki terör arkasında kim var belediyeci bir karıştır kim belediye böyle şey. Şimdi Irak'ta huzur olsa orada Amerika duramaz. Yani her dünyadan baskı olur. Bak tamam beyler işte, çek git derler belediye. Ne yapıyor Amerika orada? Benim görüşüm tabii. Terörü kendi destekliyorlar. Orada terör olsun ki ama Amerika'dan çıkmasın daha kötü olur densin diye. Öyle bir ortam olur aykeniz Benim görüşüm tam bu şekilde. de gelelim inşallah sevgili kardeşlerim. Mahşerdeki günahların zararına gelelim. Bu dünyanın zararları bunlar. Biliyorsun bir mahşer günü var mahşer. Bunun iki yüzü var. Haşir neşir. Haşir toplama. Yüce Mevla Emre Ece İsa Aleyhisselam a. Hazreti Aleyhisselam'ın surüklüğü çekiyor. Üst sur. Ne kadar surun büyüktüğü? Göktüren daha büyük müddetenemdir. Hatta şöyle geliyor. Hadiste yedi kattan daha büyük sur bakınız. Nasıl bir şey bilmiyoruz tabi. Bir üfleme. Yani bir ses çıkacak ses. Nasıl ses çıkacak? Öyle ses gelecek ki her şey altı olacak. Biliyorsunuz mesela bir ses patlamı olunca bir yerde o patlamadan çıkan ses etkisiyle çevredeki camlar bile kırılıyorlar böyle. Mesela ses bombası atarlar bazı kişiler. Bu ne yapıyor? Ölcü değil ama çıkan ses ile çok camlar falan kırılıyor patlamadan böyle şey. İnsan öyle tabanda kişiye tabanında. İşte atomların da Birleşmeleri, ya yani atom arasındaki bağların kopması, atomların kimyasal bir değişime girmelerine neye bağlı? Bir enerjiye bağlı. Bu enerji de ısı olabiliyor, ses olabiliyor, sarsı olabiliyor bakınız. Yani. Sarsıntı ile, aşırı ses ile, gürültü ile, aşırı ısı ile atom arası bağ çözülüyor. Atomlar patlayabiliyorlar, başkan dönüşebiliyorlar. E bugün bu bilimsel olarak kesin gerçek mi? Gerçek işte. Gerçek muhtemelen. Hatır-ı su üfleyince bakınız öyle bir ses çıkacak ki katrilyonlarca bambalar patlasın hiç kalacak yanında. Çünkü ne mi katrilyon muhtemelen? Dünya değil ki yani ben işe. Bir galaksi değil bakınız. Bütün yerler böyle. Öyle ses çıkacak. Muazzam ses sarsıntı, enerji olacak. Tabi atomlar arası bağ kopacak atom başka bir şey dönüşecekler. Olacak bunlar işte. Yani bilimsel olarak da kesin kanıtlanmış bir şey var artık bu. Sonra ikinci surda başka bir olay olacak. İnsanların, hayvanların hepsinin bedenleri yer altına teşvik edecek. Ve emir gelecek, ey insanlar kalkın bakayım be. Kabir çatlayacak. Hatta insan isteğinle değil, yavaş yavaş değil kabir, yani toprak insan dışına fırlatacak. Atacak. Fırlatacak böyle. Işte. Kendimizi orada hemen ayakta bulmaya sevgili kardeşlerim ben. Ayakta bulacağız. Hela büyürüyor. Şeizahın, Kıyamın yen zuru, o zaman es ayata olacaklar. Bakacak herkes bir korkuyla verecek. Süfriyam böyle. Evi çatlamış. Kabirde herkes fırlıyor. Bir kabirden kaçı fırlıyor. Hayvanında, cininde, şeytanda bir şey kalmıyor. Üstü üstüne kalacak. ve haşir, yani mahşerlerde toplama başlayacak. Benim işte gitme. Kaç. İrade yok, yok işte, işte Herkes elinde olmadan irade ilahe Allah'a emin olacak. Toplanacağız. Şimdi de mahşerden bakalım bakalım. Buradayız. Nasıl ki mesela yarın diyoruz işte üç gün sıra bir ay sıra diyoruz. Şu şu diyoruz. Yaz olacak, kış olacak, kar yağacak. Yer düştü olacak, don olacak aşağı yukarı değiştiriliyorlar mesela bunlar mevsimle göre. E bunu yapan yüce Mevla, yüce kudret. Onu yapacak bu tanrılar. Böyle bize buyuruyor Yunus Suresi ayet 45'te: "Ve yeme yahşuruhum onları hasrettiğim gün, toplan gün başladı. "Kennem yelbesu" İlla sı'atem minen nehar. Bak mela bir ya. Mahşere toplanan zaman ne oluyor insanlar? Kenlem yelbesu. Sanki dünyada hiç elemediler dünyada. İlla sı'atem minen nehar. Ancak günün bir saati. Saat da altmış dakika gelmiyor. Bir anlamına geliyor araştırdığı saat. Yani insanlar, bizler mahşerde toplandığımız zaman izdiham gerçek düzen değişmiş dün güneş mağazan büyümüş dünya mağazan büyümüş yakış birbirlerine teve güneş yakıyor mu yakıyor mu adamlar başa çık yalan ayak üst üstü insanlar sıcak mı sıcak ölüm yok ama ölüm mesa ter mi ter dil sarkmış ağız kurumuş koknesan gözleri fırlıyor aslında bunun ne olacak Sanki dünyada bir an, dünya ömrü oradan bakınca o kadar ama o kadar kısa olacaktı. Evet, dünyada biz bir zamanlar insan dünyada yaşıyorduk, dünyada bir alem vardı. Orada yaşıyorduk ama çok kısa böyle. Hemen çoğuzluk, gençlik, şu bu derken verdi. Bir rüya ayar gibi gerçek var. Oradan bakınca oradan O gün gelecek işte ama. E değer mi acaba burada günah işlemeye? Yok çağla yok çevreymiş, yok hatırmış, gönülmüş, yok nefismiş, şeytanmış. Değer mi Allah aşkına soruyorsan? musun? Değer mi? Bir maket namaz seyretmeye değer mi acaba? Olacak mı? Olacak işte. Yani bilimsel olarak daha geniş bilgi verebilirim ama konu o değil şimdi. Peki ne olacak mahşerde? Tabi Allah sorgu çekecek muhtemelenler. Mevla buyuruyor bizlere. Bu tabi Kuran'da çok var da en kısa ayetleri özgür yapıyorum şimdi burada. Mevla buyuruyor bizlere. Hıcırt ayet 92-93'te. İsebihlülü Bismillahirrahmanirrahim. Fe ve rabbike Mevla buyuruyor. İsebihlülillah. Fe rabbike Ya Muhammed'in Rabbin hakkı bak. Allah buyuruyor. لَنَسْ أَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ لَنَسْ أَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Hepsini sorguya çekeceğim. Sorguya çekeceğim. Hesaba çekeceğim. Bütün insanları, onların hepsini toplayacağım muhaşerde hepsini hesaba çekeceğim. Sorguya çekeceğim. Mevla buyuruyor. Neden? Amma كَانُ يَعْمَلُونَ Yaptıklarından dolayı ne yapmışlar? Hayır yapmışsa da, şer yapmışsa o sorulacak. Düşünüyorum sevgili kardeşlerim, mahşerdeyiz şu anda değil mi? Allah huzurunda. Elimiz bir şey yok böyle. Herkes oraya, doğduk, çıfak gidiyoruz oraya. Ne ana baba var. Nefsi nefsi. Elde kız, kardeş, akraba yok. Kimse yok Herkes nefsi. Herkes ne olacak? Korkunç gün. insan çıldırtan bir gün. zabanla etraf koşuşuyorlar. yolda. Cehennem pahateşin saçı etrafına. Güneş yakıyor mu yakıyor? İnsanlar çıldıracaklar. Allah soracak kula. Kulum ne o şarabı rakıyı alkol içtin kulum. Be, haram kılmadın mı onu? Kulum niye yalan konuştun? Niye yalan yere yemin ettin? Niye rüşvet aldın? Esrafa da neye kandırdın, neye kandırıldın, böyle işte. hanıma neye başlığını açtın, bak ya. Ben örtüm, örtüm, örtüm, örtüm ört, ört, ört, sana. Böyle. Neye namazını kılmadın? Efendim işte işim, gücüm vardı. Peki ne oldu? İşimde oldu. Kazandığın para ne oldu? Yaptığın köş saraylı ne oldu? Eşyaların ne oldu? Ya, ne oldu bunlar? Böyle. Neye yaradı onda? Yaramıyor ki orada. Ne gerekiyor orada? Amir-i gerekiyor orada. Ondan sonra oraya, sıra gelecek mizan deniyor. Mizan yani terazi. Terazi günah siyah dağıtılacak. İşte şimdi günah ne bilemiyoruz. Ama o gün orada günahlar dağıtınca başlayınca o zaman günah nedir onu göreceğiz Muhteremler. Günahlar çirkin, kara, korkunç o zaman böyle. Ne kadar o günah büyükse o kadar büyük gelecek meydana konacak. Bir terazi yani bir gözene. Tabii nasıl bir terazi bilemeyiz muhtemelen. Yani güneş sisteminin bir üzerinde böyle bir terazi, muazzam bir şey. İlaye kudret bu. Böyle ama büyüyor elbiya sure-i 47'de semiller. Venel kısta. O günü mizanlara koyuyorlar Öyle bir zange elif adalet terazileri. Ya yani orada yani sürü adalet olacak tercüman. Onlara koyacağız. Li yawmi kıyameti kıyamet günü için mahşerde adaleti gerektiren o terazi oraya konacak. Fe la zulme nefsün hiç kimse orada haşa zulüm edilmeyecek. Yani yapmadığı bir güne oraya koymayacak. Yanlışlık olmuş yok orada. Allah aşkı meleğim bile böyle Yaptığı bir şey yaptı orada gece kalmayacak. Allah aşkı şey yapmışsa günah kalmayacak. İşte yani ve inkâne muhabbetin harderin bakan biri. Ve imkane o yaptığı gerek hayır, sevap, gerek günah. Olsa bile مِثْكَلَ <miz> حَبَّتِ <kale habeti> min حَرْضَلِينَ <hardalin> Hardan tohum küçük gözü kırılmaz. Yani çok küçük yani, tabii görünür. Hardan tohumu tanesi kadar zer, zer olsun, sevap, günah, oraya konuşacak اَتِيَنَا بِيَامَيْنَا bir oraya konacak buraya. Şimdi bazılarımız ne yapıyor dünyada? Efendim işte bu günah, canım o günah ona kalsın diyor. O diyeceğim artık ufak taşlardan bakın değil mi? Kale yapmışlar. Sur yapmışlar. Küçük bir şehri. Benziyor. Taş başlarından muazzam kale yapmışlar. Küçük tuğladan koca köşk yapmışlar. Tuğulardan koymuşlar. Benziyor. E bir günah belki günah küçük olabilir ama o günah tekrarlanıyorsa, günah sürekli işleniyorsa ne oluyor? Damla damla gram gramda olsam büyüyor büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir tane konacak işte. sevgili kardeşlerim, o günü pişmanlık fayda vermeyecek. O günden kaçmak yok. Elimize değil böyle. Doğmak elimizde miydi? Biz mi doğduk? Yok. Keşke doğmasaydık ama doğduk. Çekil de artık bunu kardeşim. Çekil kardeş. Bunun için oradaki pişmanlık fayda vermeyeceğine göre Allah aşkına Hesabımızı burada güzel yapalım o dönemde. Hesabımızı yapalım. Sonuç ne olacaktı? Bırakalım çağlaştı. Bırakalım çevreyi. Bırakalım insanların aferinini. Bırakalım bunları. Allah kulalım bizi. Allah lazım bir böyle. Ölümde de Allah lazım. Hayatta Allah lazım. Kabirde? Allah'ın Ya kabre konduğumuz zaman... Kimse bizim kalbimize girip yanımıza bir akşam kalmaz. Korkarlar zaten bizden. Eri bizi bırakmazlar. Ölümüzden korkarlar. Kokar elimiz zaten. Ya tanımdır. Bunun hele mahşerde mizanda ne olacak? Ana kızından kaçacak. Tanımdır. Ya baba oğlundan kaçacak. Tanımdır. Eşler birinden kaçacaklar. Mevla yürüyor. Ables sonunda. Sebebillah yevme yefirul mer'u min ehihi ve ummihi ve sahabetihi ilahe bakınız. Yevme o günü yefirul mer'u. Kişi kaçta filanacak böyle. Ama hak istemesin benden böyle. Neden? Oldu gelecek. Anasına babasına baba, anne evet bana sen şunu şu okuttun, şunu öğrettin, şunu şu yaptın ama sama dinim öğretmedin. Namaz kıldırmadın. Başımı örtürme kız Allah bugün bunu soruyor. Bu lazım bugün burada. Dünya kaldı işte. Dünya bitti muhtemelen. Hatta dünya terk edilmez muhtemelen. Dünya terk edilmez. Hatta Müslümanlar her vakit ileri olması gerekiyor böyle şey. Mesela ilk saat Abbasi zamanı yapıldı. Harun Reşit hadretleri bir çalar saat özel böyle yaptırıyor. Bunu o zaman ki Alman İmparatorunu gönderiyor ve sağ gönen tembih ediyor. Sen bunu sağlı çal ayala diyor. Ona gel kurarsam bunu diyor. Bu, i̇mparator alıyor bu sağ tabi bakıyor Allah Allah vakti bildiren kendi kenen dönem bir şey. Gece tam uyumuş İmparator sağ başı çalmaya. Eyvah kaşım İmparator piyamastışlar ya bir şeytan var yok der. Yani Müslüman yapacak bunları da. Yani İslam'da fen de var ha, bilim de var, teknoloji de var kardeş. hepsi var. Ama bunu yaparken tek taraflı değil, tek yönü değil, inkala değil, alak yikara değil. Fuhuşa olmayacak bunlar. Alkül olmayacak bunlar böylece. Olmayacak bunlar. İslam yaşanacak, toplumda huzur olacak, toplumda karışık olacak, toplumda sevgi olacak toplumda. Gençliğe başlı olmayacak mutlaka. Olmayacak. Ya bu gençliğe bir çağırlamak şart muhtemelerim der. Eğitim sisteminin gözden geçirmesi şart. Gençlik gidiyor, vatan gidiyor, gelecek gidiyor, vatan gidiyor muhtemelerim der. Ne olacak vatanın hali? Avrupa gitti muhtemelerim. Amerika gitti işte. Batıyorlar işte. Hepsi başaklar. İşte sevgili kardeşlerim, hesabımızı burada yapalım. Hazreti Sömer'in bir sözü var. Hasi bu, Karın bu bir Hasibu, kabl entu asibu. Orada hesaba çıkın. evvel hesabınız çekiniz buyuramadım da. bakalım. Peki ne yapıyor? Bakıp da dönüş işte böyle. Allah dönüftedirler. Ne la buyuruyor? Sebille, ilallah. il Allah. Bakma laf Allah. Allah kaçır. Nefisten, şeytandan, kötü arkadaştan, kötü çevreden, gaflette, günahtan Allah'a kaçma. Kaçarsak em yolun insan dünyada huzuru buluyor. İnsan dünyada huzuru buluyor. Bakın diyecek Avrupa'da Hristiyanlar, İslam'a geliyorlar. Biz Müslümanların çalışmasıyla değil ama, onlar kendi araştırmalarıyla İslam'ı buluyorlar. Kuran-ı Kerim'i inceleyince, inceleyince evet, Kur'an Allah kelamıdır, kabeci o gibidir. onlara boş geliyor. Sahte insanlar tatmin etmiyor onları böylece. İslam'ı tam sarılıyor bunlar. Huzur bulurlar işte böylece. Huzur bulurlar. E bizim mahşerdeki pişmanlığımız onlardan daha fazla olacak eğer İslam'a dönmezsek sevgili kardeşlerim. Yani böyle imkan var ki elimizde Kur'an var ki elimizde. Böyle bir sahipken bunu yaşamayıp da Allah korusun böyle kötü yola gidersek işimiz çok zor olacak. Allah'a seversen inşallah, cümlemize inşallah sevgili kardeşlerim tövbe etmeyi, Bari bakın Ramazan şerhete geliyor. İnşallah teala bırakalım haramları, nefisi cihat edelim, şeytanla savaşalım o terden böyle. Nefsimizle savaşalım böylece. Kendi Allah alın, gitmeye çalışalım inşallah diğer tarafa